فقد فاز فوزا عظيما عباده كان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتفاتها وكل محتفته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد محترم كardeşlerim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah Azze ve Celle kimin hayırını dilerse onu dinde fakih yani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 Sadece akıl sahipleri düşünür ve ünsalır diyor Allah Azze ve Celle. Allah sizden iman edenleri ve ilim verilenleri diyor derecelerini yükseltir diyor Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 11. ayet-i Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlara diyor iki şeyde sadece haset edilir yani gıpte edilir. Bunlardan bir tanesi de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 Razı olsun. Hatta herhangi bir sorunla karşılaştığımızda meselemizi alimlere arz etmemizi ar arz etmemiz gerektiğini bildiriyor Allah azze ve celle. Eğerdir onu Rasule ve kendilerinden olan ulul emre götürmüş olsalardı onlardan hüküm çıkarabilenler onu anlayıp bilirlerdir diyor Allah azze ve celle. Nisa suresi 83. ayet kerimesinde.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 Mus'ab i̇bn Umeyr kimdi? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine'ye gönderdiği ilk elçi. İşte Muaz İbn-i Ceber radıyallahu anh'u da Mus'ab İbn-i Umeyr anh'unun İslam'ın ilk sefiri. Yani ilk temsilcisi, ilk büyük elçisi kimmiş? Mus'ab i̇bn Umeyr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 Kavminin en hayırlı gençlerinden de diyor Cemaalinde. Allah kendisinden razı olsun ki kavminin efendilerinden iman ve yakın sahibi olan öne geçenlerdendi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın Yemen'e insanların orada Müslüman olan kimselerin dinini öğretmesi için gönderdiği bir öğretici idi Muad Ibn Jabel radya akran. Evet, kendisinin 33 yaşında başka bir rivayette de 28 yaşında vefat ettiği söylenmiştir. Ee, ki Müslümanlığı dediğimiz gibi Nusabe'de Ümeyr radıyallahu eliyle olmuştur. Kardeşlerim, o zamanki Müslümanlar, sahabeler Müslüman olur olmaz imanı ta içlerinde yaşadıkları gibi hemen ne yapıyorlardı?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 Muayyad-i Nizebiyar anhu bazı hadislerini rivayet ederken bir gün ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir merkekte veya bir devede ben de onun terkisinde yani hemen arkasına binmiş iken bindiğim halde şöyle buyurdu diye Birçok hadisi Muaz radıyallahu anhu ne yapmıştır? Bu şekilde zikretmiştir. Bu da neyi gösteriyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Muaz ibni Cebel radıyallahu anhu'ya olan muhabbetini sevgisinin bir nedir? Göstergesidir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz Cebel radıyallahu anhu'yu öven hadislerinden bir tanesi diyor ki ümmetim içerisinde bu ümmetime en merhametlisi Ebu Bekir radıyallahu anhudur diyor. Allah'ın dininde en şiddetlisi Hazreti Ömer'dir diyor radıyallahu anhudur. haya olarak en üstünü kimdir? Rahman radıyallahu anhudur. Ve ümmetim içerisinde helali ve haramı en iyi bilen de kimdir? Evet. Muaziz Mücebel radıyallahu anhudur. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde Vallahi Ey Muad ben seni seviyorum. Vallahi Ey Muad ben seni seviyorum diyor. Ben sana şunu tavsiye ederim ki her namazın bitirdiğinde Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek üzere bana yardım et. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ne yapıyor? Bunu Muad İbn-i Cebel radıyallahu anh. Namaz bittikten sonra namazın akabinde Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik diye Muad radıyallahu anh'a bu duayı öğretiyor. Ve yine Allah Resulü aleyhisselam kıyamet günü Muad İbn-i Cebel radıyallahu anh'un alimlerin efendisi önderi olduğunu beyan ediyor bir hadisinde Muaz derece olarak alimlerin önde gelenlidir. Buyurarak onun bu seviyesini ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. Abdullah İbni Mesud diyor ki radıyallahu anhu Muaz diyor Allah'a boyun eğen bir ümmet diyor. Oradan bir tanesi diyor ki o İbrahim değil miydi diyor. Hayır diyor. Biz bu ümmet içerisinde Muad İbn-i Cebel radıyallahu anhuyu İbrahim aleyhisselama benzetirdik diyor. Muhammed ümmeti içerisinde İbrahim'e aleyhisselama benzeyen kişi kimmiş? Muad İbn-i Cebel radıyallahu anhoyu. Onun ümmet ne demek diye sorulduğunda Abdullah ibn Mesud diyor ki yani hayrı öğreten Allah'a boyunen Allah'a ve Resulüne ithak edendir. Diyor.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 Humus mezcidine girdim diyor. Orada sahabeden otuz kadar kişi gördüm. Aralarında sürmeli gözleri, parlak dişleri olan bir genç vardı. Topluluk bir işte tereddüt ettiği zaman, bir işte çıkıştığı çıkıştı, zaman hemen gidip ona soruyorlardı. Ben hemen sordum bu kimdir? Bu muadil mcebeldir dediler diyor. Ve kalbimde hemen ona karşı bir sevgi belirir verdi diyor.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 Kalpte iman varsa sen benim kardeşimsin. Ben senden ayrılamam. Ben seni buz edemem. Ancak Allah için olursa. İşte böyle kimselere Allah Azze ve Celle merhametini müjde. Ne mutlu o kimselere kardeşler. Allah Azze ve Celle o müjdeyi alanlardan eylesin bizleri. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu ve muaz. E, İbn-i Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderiyor. Yemen ehli geliyor ve kendilerinin Müslüman olduklarını ve dinlerini öğretecek birilerini göndermesini istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Attaf ibnu Seyyid'i gönderiyor ve Kur'an ve dinlerini öğretmesi için de Muaz ibni Cebel radıyallahu anh'ı onlarla birlikte gönderiyor. Yemen'e giden öğretici, Yemen'e giden alim ki onlara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 uykumdan dolayı da Allah'ın rızasını umarım dedi. Sonra sanki muaz bu yaptığıyla da daha istekli. Yani nasıl ki gecenin kalkıp ibadetimde ben Allah'ın sevabını umuyorsam uyuduğum zaman da Allah'ın sevabını umarım diyor Muaz radıyallahu anh. Neden? Çünkü insan uyuyabilsin ki ne yaptın? ibadetine daha güzel, daha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 hizmetçisini çağırıyor, al diyor bunu, 7 yedi dinar falana, üç dinar falana, beş dinar falana ve para tamamıyla dört yüz dirhem bitene kadar, ne yap Dinar bitene kadar hepsini dağıtıyor. Hizmetçisi geliyor, haber veriyor. Allah hamd ediyor Ömer. Sonra aynı dört yüz dinarı Muad-i Mudeber radiyallahu Anhuya gönderiyor. Ve bak diyor ne yapacak bir göndere.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 Biliyorsunuz bu Ubeyde de i Cerrah nerede vefat etmişti? Şam'da. Neden? Veba hastalığından dolayı vefat etmişti. Ve o bölgede de veba hastalığı var ve e, Muad-i i̇bn Cebel radiyallahu anhu'nun çok sevdiği oğlu Abdurrahman ne yapmıştır? Bu hastalıktan vefat etmiş ki çok geçmeden bütün ailesine bu hastalık ferayet etmiş, bu hastalık gelmiş ve kendisi de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 Razı olsun. Amin, amin. Evet, Mahdi binücebel bu dünyadan göçtü. Ancak ilim ve örnek yaşamı kendisinden sonraki nesillere yani bizlere amin. miras olarak kaldı. Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim. Amin. Allah azze ve celle yalnızca kendisini sevmeyi, onu sevenleri sevmeyi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 Bağsızdan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Subhaneke. Allahümme ve bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente istagfiruka ve atubu bileyk. Ve ahiru da'vana. En ilhamdülillahi rabbil alemin. Allah bizden razı olsun. Allah'ın razı olsun. Çok burada. Halk arasında hatta birçok meselelerde de bir hadis rivayet edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Resulat Muazza giderken ona bazı tavsiyelerde bulunduğunu ve bir meseleyle karşılaştığında neyle hükmedersin diye soru sorduğunu Allah'ın kitabıyla, sonra Resulun sünnetiyle, sonra sahabenin iştahatıyla, sonra kendi görüşümle diye cevap verdiğini ee, bu sözü makabine de Allah Resulü'nün e, sen isabet ettin deyip Muar'da iltifat ettiğimiz söylerler. Evet. Ve buradan e, birçok şeyin çıktığını, icmanın, fiyasın, aleminin dinde delil olduğunu iddia eden insanlar var. Peki bu hadis hakikaten var mıdır, sayıl midir? Ee, bu konuda ne dersin?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 kendi görüşümle hatta bulunurum, bunun ötesine geçmem dedim. Göğsüme vurdu ve Resulullah'ın razı olduğu şeye Resulullah'ın Resulü'nü muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu sünel hadislerinde geçiyor kardeşlerim ki Albani Rahimullah bunu zayıf olduğunu, aslının olmadığını söyler. Birincisi hadisin hiçbir aslı yoktur. İkincisi İslam'a baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle, "Səinten azatın fi şeyin, fırdduhi ilallahi ve diyor. Eğer sizler herhangi bir konuda çekişirseniz, ayrılığa düşerseniz, onu Allah'ın Kitabı ve Resulü Aleyhissalatu ve Sünnetine çevirin diyor Allah Azze ve Celle. İhtilaf olacak mı? Evet. İnsanların anlayışlarının farklı olmasından dolayı muhakkak ihtilaf gerçekleşecek. Çünkü Allah eğer ayrılığa düşerseniz o zaman ne yapın? Ayrılığa düştüğünüz zaman sizin aranızdaki hakem Allah'ın kitabı ve Resulü ve Vesselam'ın sünneti olacaktır. Hadis açısından hadisin aslı yoktur. Hadis zayıf bir hadistir. Kesinlikle amel edilmez. Alınmaz. Kabul edilmez.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 Söylenemiş demektir. Evet. Peki bu sünder şu anlıyoruz. Yani dinde icna-ı fiyat... Yok bu hadis üzerinde, evet. Yani Allah'ın dindeki iki kaynağı, kitabı ve sünnetidir. Allah'ın dindeki sünneti, iki Allah Evet. Allah dinden razı olsun arkadaşlar. Ben şey yasiyatlayacağım. Evet.